güzel değerli şükran hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselamü aleyhi ve ala rasulihil Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Şimdi biz dün el nasibe ile ilgili konuları gördük. el nasibe'yi işlemeye devam ediyoruz. Dün en son dedi ki el nasibe bu bapta asıldır çünkü hem zahir amel eder hem de mudmar amel eder diğerlerinin hilafına nerelerde zahir olur, nerelerde mudmar olur ne zaman vacip olur, ne zaman caiz olur bunu dün gördük şimdi bugün e, en'in idmarının vacip olduğu yerleri göreceğiz yani en görünmeyerek fiil-i nasbettiği yerler nerelerde bu vacip bunu göreceğiz aslında dünkü dersimizde bir tanesini gördük zaten la-me-cuhuddan sonra en, bunu bir yazın buraya çünkü bunu bir daha almamış buraya Lâm-ı sonra gelen en e, fiil-i muzari vücuben mudmar olarak nasip eder dedik Şimdi ikinciyi göreceğiz Bismillah وَلَمَّا ذَكَرْتُ Ne zaman ki ben zikrettim اَنَّهَا تُدْمَرُوا وَجُوبًا O vacip olarak gizli olur بعد Lâm-ı Cuhudi Cuhud Lâm'ından sonra استَتَرَتُ zikretmeye başladım yani yaymaya başladım fi zikri baqiyati al-masaili qalan masaelere zikretmeye elleti o meseleler ki yecibu vacip oluyor fiha idmaru an, onda enin gizli olması ve hiye arba wa hiye arba udı 4 tanedir demiş yani la mecud gibi buna ziyade olarak dört ayrı yerde de en gizli bir şekilde fiili muzari nasbeder ve buradaki gizliliği de vaciptir ihdaha Onlardan birincisi ba'da hatta hatta'dan sonra gelen endir demiş. Ve alam belki enne'l fi'li fi'il için vardır. Ba'da hatta hatta'dan sonraki fiil için vardır. Haleteyni iki hal vardır. Nedir bunlar? Er raf'i ve'n nasb. Er ref'a ve'n hatta haleteyi Rafya ve Nasba, ya mervodur veya uta mansuptur. Hatta dan sonra vakti olan fiili muzari, ya mervodur veya uta mansuptur. Şimdi önce bize neredelerden mansup olur? Faem ve Nasbu, Nasba gelince. Fa şartu onun şartı, Kevnul fieli fielin olmasıdır. Hattadan sonra vakti olan fiilin olmasıdır. Mustaq belen gelecek anlam içeriyor olmasıdır. Bin nisbeti ilanma kabla kendinden öncesine nispetle gelecek olması lazım. Sıvayan istersen olsun. Kane mustakbelen bin mustakbel olsun. Bin nisbeti ilazemeli tekel konuşmaz zamanına nispeten e, geçmiş zaman olsun. Emla veya uta e, gelecek zaman olsun veya uta değil. Yani ister konuşan veya yazıyı yazan kişi hattadan sonrası konuşma zamanından konuşma zamanını baz aldığımızda gelecek olsun istersen normal gelecek olsun fark etmez ama fiil hattadan sonra gelecek ifade ederse o zaman mansup olur. Örnek لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ hatta يَرْجِعَ اِلَيْنَا Burada Beni İsrail Harun Aleyhisselamla konuşuyor o buzağıya takmayın dediğinde onlar da ''Biz Musa bize dönünceye kadar bu zalgıya tapmaya devam edeceğiz.'' dediler. لَنْ Devam edeceğiz. عَلَيْهِ عَكِفِينَ Onun üzerinde hukuf etmiş bir vaziyette, onun üzerinde bekler vaziyette. Hatta يَرْجِعَ اِلَيْنَ مُوسَ Musa bize dönünceye kadar. عَكَفَ insanın bir yerde belli bir süre beklemesi. İtikaf da ondan dolayı itikaf. Yani biz bu bütün üzerinde sabit olarak da yerimizden ayrılmadan hukuf edeceğiz, bekleyeceğiz. Ta ki Musa bize dönünceye kadar. Burada hatta sonra yercehu fe'li farkındaysanız mansup olmuş. Niye? Fe inne rucu Musa çünkü Musa'nın dönmesi Aleyhisselam مستقبل gelecek zamandır. Bin nisbeti emre emrein yani İki şeye de vursan gelecek zamandır. Yani hem konuşma zamanına göre mesela onlar olan konuşuyorlar diyorlar. Ven nebra hatta yerca Musa bize dönünceye kadar o konuşma anında onu bazalsa Musa Aleyhisselamın dönüşü gelecek ifade eder. Hem de normalde gelecektir. Yani önce okuf, vakti olur, beklemek putun üzerinde vakti olur. Ondan sonra Musa dönmesi olur. İki halukarda da e, hatta onun sonrası istikbar ifade eder. Vastani ikincisi peki örnek, Wazul sarsıldılar, Hatta Yakûr Rasûlu ki Rasûl dedi ki. Şimdi burada. لأن قول ar-rasul tunjura rasulun sözü ve imkanama diyen mazi olsa bile bi nisbeti ila zamanil ihbari haber verilen zamanda na nisbetle mazi olsa bile illa ancak anhu o mustakbel mustakbel bi nisbeti ila zilzelin sarsıntıya nispetle ise gelecektir yani bugün peygamberimiz bunu bize haber verdiğinde hatta diyor ama bu geçmişte vakri olmuş bir olay. Rasullerin bu sözü söylemesi, bu ifadeyi kullanmaları bu şeyde olmuş, geçmişte vakri olmuş olan bir olay. Fakat zelzeleye nispetle düşündüğümüz zaman önce zelzele olmuş, ondan sonra pe Peygamberler de sözü söylemişler. Yani olayın, fiilin vuku bulduğu ana nispetle gelecek. Ama ihbar Peygamberimizin haber verdiği ana nispetle geçmişte vakri olmuş. Bu fiile göre gelecek olduğu için hatta'nın sonrası öncesine göre öyle söyleyecek daha doğru olur gelecek olduğu için hatta kendinden sonra gelen fiil buzarı mansup etmiş. Önce zelzele, zelzeleden sonra ise kabul söz konusu olmuş. Peki hatta burada şeyi nasip ediyor ee, ve hatta nasip ediyor diyoruz ama asıl olan hatta nasip etmiyor değil mi? En moderne ucuben nasip ediyor <gülüyor> çünkü hatta normalde hafizebil şey hem harfice hem de nasibe olamaz. Peki ne anlam ifade ediyor? Yani cümleye ne anlam katıyor? Walı hatta elleti Yunus Yunus fiilin kendisinden sonra mansup olmuş olduğu hatta mana yani iki manası vardır. Fatarta bazen tekunu bimana ki ki manası için olur. Ve zâlikabu, ıda kana ma kabla onun öncesi olduğu zaman elleten lima vâdaha kendisinden sonrasının için illet olduğunda hatta key manası ifadeler yani illiyet manası ifade eder. Örnek: Eslim Müslüman ol hatta تدخل الجنه ta ki cennete, cennete e, giresin. Burada kişinin cennete girmesinin illeti nedir? İslam olmasıdır. Doğru mu? Ondan dolayı hatta burada key anlamı ifade eder. Hatta key tadkhul el cennete, likay tadkhul cennete demiş gibi oluyoruz. Ve taratan bazen de tekunu bi manâ ila ila manası olur. Harfi cerlerden ila manası olur. Ve zâlike bu da izâ kâne onun sonrası olduğu zaman gayeten lime kablühâ. Sonrası için gaye amaç olduğu zaman ila manasına gelir. Örnek: Len nebraha alayhi hakifîne biz onun üzerinde durmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? hatta Hattâ yerci'a ileynâ Musa. Musa bize dönünceye kadar. Yani Musa dönerse Gaye bu, hedef bu. Musa dönerse bırakacağız. Musa dönmezse durmaya devam edeceğiz. Öyleyse burada hatta ne anlamındadır? İla anlamındadır. Yani sonrası öncesi için hedef gaye olduğunda hatta ila anlamına gelir. Hatta yerceğe iline Musa ila en yerceğe iline Musa demişiz. Başka örnek. Vali esiranne ben yürümeye devam edeceğim, yürüyeceğim. <gülüyor> hatta tetbaş şamsu, güneş doğuncaya kadar. Bak güneşin doğması için demiyoruz. Güneş doğuncaya kadar ediyoruz. Yani seni yürümendeki hedef gaye ne güneşin doğması. Güneşin doğmayı gördün mü? Hedef yerine geldi. Orada duracaksın. O zaman hatta burada ilah anlamındadır. Waqat <gülüyor> tasluhu bazen uygun olur, salih olur. Li'l-ma'nayiyn <gülüyor> liman iki manaya beraber. Ki kavli Allah'ın sözünde olduğu gibi fakatilus Savaşın elleti o o taifele ki tabigiy. yapan, haddi aşan, sulha yanaşmayan taifeyle savaşın." Hatta tefiya ile emrile <gülüyor> Allah'ın emrine dönünce kadar veya Allah'ın emrine dönmesi için. Yani burada iki mana da nedir? İki mana da salihdir. İla desen de olur. Çünkü biz niye savaşıyoruz onlarla? Bagilikten vazgeçmeleri için. Demek ki bagilik hedefimiz. E, hatta tefiya ile emrile, ila en tefiya ile emrile oldu Niye savaşıyoruz onlarla? Belki hiç sözden anlamadlar, sulh gitik. Kılıcın zorundan korkarlar. Bu iki anlamı doğurur. İliyet anlamı doğurur. İki anlamı da salih olur yapmamızı muhtemeldir. Anıkoğlu, يكون konuda biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Bu konuda biraz daha ona konuşmak konularda Bu en biraz gizli olan bir istiyorum. Bu konuda Hatta daha sonra hatmen kesin bir şekilde. La bi hatta nefs-i ha, hatta bizat kendisi bunu yapamaz, hattanın kendisiyle değildir. hilafenil il Kofiyine, Kofilerin khilafına. Demek ki Kofiler burada hatta nasbettiğini söylemişler. Fakat İbn eŞām diyor ki hayır. Burada hatta kendisi nasb edemez, nasb eden gizli olan endir. Niye? Sebep. Diyenler çünkü o kat amilat fil asma'i aljara isimlerde mejuluk cedial olarak amel etmiştir. Yani örnek Allah'ın sözünde olduğu gibi hatta matla'il fajr. Matla', matla kelimesini mecur eden şey Hattadır. Hatta hinin hininin mecur eden hattadır. Felev amilet şayet amel ederse fil af'ali fiillerde en nasbe manusupluk olarak yani nasb edici olarak amel ederse lazime lazım olur en yekunu olması lene bize amelun vahidun tekbir amel يَعْمَلُوا تَارَةً Bazen amel eder fil esmai isimlerde وَتَارَةً فِي الْأَفْحَالِ Bazen de fiillerde amel eder وَهَذَا bu, la nazir لَهُ fil Arapçada bunun bir misali, bir benzeri yoktur. Nazir, örnek, benzer, misal e, anlamında kullanılıyor. Dengi, Arapçada böyle bir şey yoktur demiş. Demek ki hattanın sonrası kendisinden öncesine göre e, gelecek ifade ederse hattadan sonraki fiil-i muzari olur. Fakat nasbeden hattanın bizzat kendisi değil, hattanın orada gizli olan bir en el-muzmara'dır. Sebep de çünkü hatta hem isimlerden cer amel etmiştir, iki ayeti örnek verdik. Hem isimleri cer eden hem de fiilleri nasbeden böyle bir amil türü Arapçada mevcut değildir veya daha e, Belki kuvvetli bir delil şu olabilir. Hatta çok çok daha kuvvetli amiller var. Bunlar bile iki yerde amel etmiyorken onlardan çok daha zayıf olan hatta amel etmesi mümkün değildir. Şimdi dedi ki nasbeder bir de raf eder. Peki nereden merfû yapar? Şimdi onu anlatacak. وَأَمَّا رَفْءُ الْفِعْلِ Fiilin merfû olmasına gelince daha ondan sonra فَلَهُ ثَلَاثَةِ Üç tane şartı vardır. الأول birincisi كَوْنُهُ olması müsebben amaقبلها yani öncesinin sebebiyle vaki olmuş olması gerekir. Öncesi sonrasına sebebiyet vermiş. Yani sonrası müsebbettir. Yani ortaya çıkan sebeptir. Buna sebebiyet veren müsebbib kimdir peki? Müsebbib de öncesidir. Hattan öncesi. hattanın öncesi sonrasının ortaya çıkmasına sebep olmuşsa eğer e, o zaman şey olmuş olur. Hattadan sonrası merfu olur. da bundan dolayı imtinaa memteni olduğu erfa ref fi şu örnekte. Masirtu ben yürü, yürümedim hatta adkhul el belade. eee takip edeye gireyim diye. Burada demiş hattadan sonrası asla merfu olamaz. Niye? Li anna intifa'a saydi. Çünkü yürümenin son bulması layak olmuyor. Sebeben li şehre girmeye sebebiyet vermiyor. Yani hattan öncesindeki seyir Hatta'nın sonrasındaki olan beldeye girmeye sebebiyet vermiyor. Ne olması lazım melfi olması için? Sebebiyet vermesi lazım. Doğru mu? Veya demiş şu da olmaz. Sırtu hatta tatluğa şemsu yürüdüm ta ki güneş doğunca kadar. Burada tatluğu diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü senin yürümen senin seyrin güneşin doğmasının sebebi değildir. Sen yürüsen de güneş doğacak. Sen yürümesen de güneş doğacak. Onun için burada merfu okuyamazsın demiş. E tabi şimdi öğrenci düşünüyor isterseniz bari normal bir örnek verseydi, hani zıddına örnektense buna örnek vermiş olsaydık daha güzel olurdu demişiz. Mesela biz desek ki اتعامته حتى تشبعه Yani ben onu yedirdim doyan, doyuncaya kadar desem. Burada onun doymasına sebebiyet veren şey nedir? Benim ona yedirmemdir. Doğru mu? ضربته hatta temutu Mesela ben onu dövdüm hatta işte öldü. Yani bunun ölmesine sebep veren şey nedir? Benim onu dövmemdir burada. Hattanın öncesinde geçen fiil sonrasında vakı olan hale sebep olunca hattadan sonraki fiil ne olmuş olur? Hattadan sonraki fiil ee, o zaman merfu olmuş olur. Mesela allamtuhu hatta yeteallem. Ben ona öğrettim ee, öğrendi. Yani benim ona öğretmemin sebebiyle o da öğrenmiş oldu mesela gibi. iki en يكون زمن الفعل fiilin olmasıdır hattanın sonrası yani alhāna li'l istikbāla şimdiki zaman olacak gelecek olmayacak al'el aksi aksine mansubluğun halinin aksine mansublukta ne demiştik hattanın sonrası öncesine göre gelecek ifade edecek hal ifade etse o zaman olmaz merfu olur illa en bu hal şimdiki zamanı ifade etmesi, taraftan bazen yakınına takdirle, yani gerçek anlamda olur. Ve taraftan yakınına takdirle bazen de takdir olur. Yani, hakikaten haldeydir, fakat sen ona hal takdir edersin. Falawu birincisine örneğin, koydun senin sözünde olduğu gibidir. Sırtı ben seyrettim, hatta etkuluha ona giriyorum dersin. Şimdi normalde burada. İza qult hazalika bunu söylediğinde ve ente fi halati dukhul sen giriş halindeyken bunu söylediğinde bu şekilde olmuş olur. Vesani ikinciye misal kemisal il mezkur zikrettiğimiz misalin aynısıdır. İza seyru seyr ve dukhul ve giriş kadma da geçmişte vakı olmuş. Lakin lakin sen aradta hikayete hali sen o halin kendisini hikayetmek istiyorsun. Yani o anı hikaye etmek istiyorsun. Her ne kadar geçmişte vakı olsa da sen anı hikaye ettiğinden dolayı gene melfu olur. وعلى هذا bunun üzerine جاء الرفع رفع olarak geldi في قوله تعالى Allah'ın sözü وزلزلوا حتى يقول الرسول Bazı kiraatlerde 7 kiraatta يقول diye okumuşlar يقوله değil değil لأن الزلزال çünkü زلزل والقول sözde قدم dayan geçmişte kaldı. Her ne kadar ee, şey olsa da, bunlar geçmiş zamanda vaki olmuş olan şeylerdir. Fakat sen ne yapıyorsun? Sen hali hikaye ettiğinden ötürü, yani sen öyle takdir ediyorsun. Sanki şimdi olmuş, halde olmuş ve sen onu insanlara hikaye ediyorsun. Bunu takdir ediyorsun, bu şekilde niyet ediyorsun. Ondan dolayı da böyle oluyor. وَاسْاَلِسُ üçüncüsü en يَكُونَ مَا قَبْلَهَا تَامَّ Öncesinin tam olması gerekir. Yani hattadan önceki cümle bütün öğelerini tamamlamış olması, hiçbir eksikliğin olmaması gerekir. Tamdan kastettiğimiz budur. Fiil ise failini alacak. E i̇şte mübteda haber cümlesiyle mübteda haberini alacak vs. Ve da bundan dolayı imtina arraf'u, imtina buldu. Seyri hatta edkulaha dediğinde. Seyri benim seyrim diyorsun. Bu mübteda ne lazım buraya? Haber lazım. Seyri mevcudun. Seyri kainun hatta adkhulaha gibi seyri burada mübteda haberini almadığından dolayı bunun merfu okuyamazsın çünkü cümle nakıstır Mefu olması için tam olması lazım ama deseydim ki seyri mevcudum seyri وقعa hatta adkhulaha diye bilirdim ve fi nahw örneğinde kana seyri hatta adkhulaha yusuf in hamalte kana ale nuqsan kana yi hamleder Tamam tamam تَمَمًا yani tamamlığa noksan etmesin. Kane'nin tamam hali ney, noksan hali ney? eğer failiyle yetinir ve kendisine haber istemezse buna كان'a tamme diyoruz. Ama Kane eğer faili olan isimle yetinmez ve mutlaka haber isterse kendine buna كان'a nakıse demiş oluyoruz. Sen eğer burada كان'a noksan kabul edersen yani كان'ın ismi gelmiş ama haberi gelmemiş dersen o zaman hatta اَدْخُولَهَا دَمَنْ نَازِمْ اَدْخُولُهَا مَرْفُوضًا diyemezsin. Niye? Çünkü şartı olan Hattanın öncesinin tam olması yani cümlenin bütün öğelerini almış olması şartı yerine gelmemiştir. Ama şöyle olsaydı كَانَ سَيْرِي وَاقِعًا mesela Hatta اَدْخُولُهَا diyebilirdi. Çünkü o zaman حتى'nın öncesi bütün öğelerini almış olur. كَانَ ismini de alır haberini de alır vaqi'an hatta edkhulu hada diye Devam ediyoruz. 3 n'in idamının vacip olduğu yerlerden bir tanesi. Esmen el mes'alatu's saniye. 2. mesele demiş. Ba'da au alleti bi ma'na ila au illa. Ba'da au veya sonra gelen hatta şeydir. Fiil-i التي هو اوكي بمعنى الى او الا يا الى حرف anlamına gelir ya da illa istisnaiye anlamına gelir demiş. Normalde şimdi ev atifedir. Doğru mu? Atfedici harflerdendir. Demek ki bazen atfetmekten ziyade ila yani gaye anlamına bir de illa yani istisna anlamına da gene biliyorum ki fel evlu senin sözünde olduğu gibi neke seninle beraber olacağım vallahi yani yemin ediyorsun ve tekit ediyorsun seninle beraber olacağım ev taqdiyani hakkı ne demek burada ila en taqdiyani hakkı bana borcumu verinceye kadar şimdi biz bunu bilmesek nasıl mana vereceğiz neke sana senin sürekli seninle beraber olacağım ev veya taqdiyani hakkı bana borcumu vereceksin diyeceğiz fakat biz burada biliyoruz ki ee, evden sonra fiil-i muzari vakı olursa buradaki ev ilah anlamındadır ve orada bir en gizlidir fiil-i muzari ne yapan fiil-i muzari nasb eden. Onun için dikkat derseniz takdini demedim takdiyeni e, dedim. Yani mansub okumuş oldum. Le zemenneke veya takdiyeni hakkı demişiz. Ey ilah en takdiyeni hakkı benim borcumu verinceye kadar ben seninle beraberim. Kana şairu şair dedi ki le esteshilenna ben kolaylaştıracağım El zor olanı اَوْ اُدْرِكَ Yani İlâ en udrikelmuna Ta ki ölümü Ölümü idrak edinceye kadar Femen قَادَتِ الْآمَلُ Hedefler boyun eğmemiştir İlla lisabirin Ancak sadece Sabreden insan için Boyun eğmiştir Yani şair burada ne söylüyor abiler? Şair burada diyor ki e, Normalde Hedef İnsan önüne bir hedef koyar, bunu başaracağım der. önüne bir sürü zorluk çıkar. Bu hedeflere ulaşırken kimdir hedeflerine ulaşan insan? Zorluğu gördüğü zaman pes etmeyen, zorluğu kolaylaştırmaya çalışan insanlar. Çünkü hedefler bir tek sabırlı insanlara, yani zorlukları kolaylaştırmaya sabreden insanlara şey yapar. Ee, Boyun eğmeler diye. Sabırlı insan kimdir? Bir zorlukla karşılaşırsın, bırakıp kaçmazsan bir iki, ondan sonra alışırsın onu. Yani o sana kolay gelirse hiçbir zorluk kolaylaşmaz. Yani bir şey başında zor, ortasında kolay olmaz. O aslında zordur, sen olgunlaşırsın. Onun zorluğundan hiçbir şey yani zor bellidir. Allah bir şeyi zor yaratır veya Allah bir şeyi kolay yaratır. O onun tabiatında olan bir şeydir. Değişen insanoğludur yoksa değişen meseleler değildir. İlim meselesi öyledir. Yani ilim her zaman zordur. Hani e, ilim hocasına da zordur, ilim talebesine de zordur. İlmin kolay diye bir şey söz konusu değildir. Ama ne olur insan olgunlaşır, insanın zihni açılır, insanın bilgisi artar, ee, şey paylaşır. Hedeflerimiz de böyle bir şey olmak istiyorsak, bir yere gelmek istiyorsak, İslam'a faydalı olmak, Allah'a güzel bir kulmak, kul olmak istiyorsak, birçok zorluk çıkacak karşımıza, çok zorluk çıkacak yani. Mesela özellikle ilim talebelerinin önüne çıkan en büyük zorluk nedir? Bıkkınlıktır. değil mi? Yani bazen insanın gerçekten sabrı sabrının tükendiğini insan hissediyor, çünkü önünde uzun bir yol var. Ee, bir taraftan maneviyat olması lazım. Bir taraftan sorumlulukların var, bir taraftan derslerine çalışman lazım. Bir taraftan insanların senden beklentileri var, bir taraftan nefsin ihtiyaçları var. Yani bazı arzular var, insanın kendine yakışmayan şeyler aklına gelir. Yani bir ilim talebesi düşünün mesela 16, 17, 18 yaşında yani şehvetin en dorukta olduğu dönemdir. Bir taraftan namaz kılıyor, Rabbine secde ediyor, öbür taraftan aklına hiçbir şekilde kendine yakıştıramayacağı şeyler geliyor. Bu Bunların arasına gidip geliyor sürekli. İşte sabırlı insan kimdir bu duruma sabreden? Bu geçecek. Allah bana yardım edecek. Bugünler ben, yani ben bu günleri def edeceğim Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla kardeşlerimin desteğiyle bu günleri def edeceğim diyen insan ilim talebesidir. Bazen insan mesela kendi arkadaşlarıyla anlaşamaz. Yani beraber okumanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi budur. Şimdi haftada bir gün gördüğün bir adam var mesela, ee, anlaşmasan ne olur yani? İki saat bir arada oturuyorsun bir ders halkasında, ondan sonra sen yoluna o yoluna gidiyorsun. Ama şimdi düşün cezaevi gibi, mesela medrese ortamları gibi, okul gibi, yurt gibi e, 24 saat berabersin, yan yana bakıyorsun. Yani artık en ufak bir şey bile e, çok ciddi bir sıkıntı gibi e, sıkıntı oluşuyor insanın zoruna gidiyor. Mesela bu tip durumlarda sabredemeyen adam bırakır gider, ben yapamıyorum der. Ama sabreden insan e, der ki bu, bu benim nefsimden kaynaklı bir problemdir. Demek ki benim ahlakım henüz bu arkadaşımı kaldıracak bu arkadaşımı taşıyacak kadar güzelleşmemiştir. Şimdi ilim talebesinin asrı hedeflerinden biri nedir? Ahlakını güzelleştirmektir. Doğru mu? Şimdi sen niye ilim öğreniyorsun? Sana biri sorsa niye ilim öğreniyorsun? Peygamberin varisi olmak için. Sana biri sorsa niye ilim öğreniyorsun? Peygamberin varis olabilmek için. En şerefli makama gelebilmek için diyorsun. E Ahlaki güzel olmayan adam. Kıyamet gününde Peygamberimizden en uzak olacak olan adamdır. Şüphesiz ki sizin kıyamet gününde bana en yakın olacak olanınız, meclis olarak ve bana en sevimli olacak olanınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Benden en uzak olacak olanlarınız ve benim en buğz edeceklerim ise saydığı bütün maddeler ahlakı kötü olan, geveze adam, işte çok fazla şaka yapan adam ve bir olan adam, misal. Bunlar Peygamber'e en uzak olan adam. E şimdi ben ilim okuyorum, niye? Peygamber'e varis olmak için. Ama kıyamet günü geldiği zaman ben Peygamber'den en uzakta olacağım. Niye? Ahlakım güzel olmadığı için e ben ne demem lazım bir ilim talebesi olarak bu arkadaşımda problem yok problem olan ne? problem benim ben bir ilim talebesi olarak ahlakımın çok güzel olması lazım fakat ben henüz bu kardeşime tahammül edecek henüz ona gönlümü açacak kadar ahlakım güzelleşmemiş mesela gibi. işte ben buna sabretmeliyim yani ona hediye vermeliyim ona dua etmeliyim onun işlerini halletmeliyim yani şeytan onu bana bağis çirkin gösterdikçe ben de o bana güzel görünsün diye elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Düşünmeliyim. Benim Ali arkadaşımın, Veli arkadaşımın güzel yönleri nelerdir mesela diye oturup bunları düşünmeliyim diye. Çünkü problem bendedir. Problem kardeşimde değildir diye düşünmekten. ilim talebesinin en ciddi şeylerinden bir tanesi, problemlerinden bir tanesi evlilik meselesi mesela. Birçok insanı ilim talebinden alıkoyan konulardan bir tanesi evlilik meselesidir. Yani ya ilim talebindeyken adam evliliğe çok fazla kafayı takar. Evleneceğim diye da evlenir. Yani iki, iki durumda da yani evlilik her insanı ilimde tutmaz. Çok nadir insan vardır. Hem evlenmiş ama evlendikten sonra ilim talebeliğine devam edebilmiş. Çok nadir. Yani şöyle bir düşünün. Ee, Müslümanların arasında parmağa geçmez. Yani ilim evlenip de ilme devam edebilen insan parmağa geçmez. Onun için bu ve benzeri. Yani bir şey önümüze çıktı. Bizi hedeflerimizden alıkoymaya başladı. Bunu hissettik ee, mesela. Onu hayatımızdan çıkarıp atmamız lazım ki sabredip o duruma şey yapabilirim, alışabilirim. Ama bırakıp kaçan insanlar sadece azziyeti öğrenirler. Dayanamayanlar, bırakıp kaçan insanlar sadece azziyeti öğrenirler. Hayatta karşılaşacakları başka zorluklarda da kaçıp giderler. Yani ben bunu yapamam, ben bunu beceremem diye. Bu da dikiş tutturamamak anlamına gelir. Bırakın bir ilim talebesine, sokaktaki bir insan için bile ayıptır. Yani belli bir işte sabit kalamamak, dikiş tutturamamak sokaktaki insan için bile ayıp addedilebilir. Yani şair bize diyor ki <gülüyor> zorlukları kolaylaştıracağız ta ki ölüm gelip çatıncaya kadar. Ev en udrikal muna ila en udrikal muna diyeceğiz. Yani muna ölüm demek. Meniye meliye ölüm. Çünkü zorluklar sadece sabırlı insanlara boyun eğer demiş. Ve illa anlamında olan ise لأقتلن Ben بن öldüreceğim. أو يسلمه إلا أن يسلمه yani müslüman olma hali müstesna burada ev illa anlamındadır kendisinden sonra en emmud vardır yuslime fiilini mansub etmiştir illa en yuslime demiş ve قول şairin sözü ve kuntu iza gamastu qanata qaumin kesertu tastaqima itim İda gamestu, gamız el ile bir şey yoklamak demek. Yani bir şey elinle dokunduğu zaman, hani Ayşe annemiz diyor ya Peygamberimiz ben önünde uyurdum, ayaklarımı uzatırdım secdeye gittiğinde eli eliyle beni yoklardı, ben ayaklarımı çekerdim ee, diye. O yani gamız bir şey el ile yoklamak. Bakuntu İda gamestu, ben yokladığım zaman kanatla kovmüt bir kovmüt mızrağını, kanat demek, mızrağını, keser tu kurubha onun kemiklerini kırarım. Ou tespitime illa antespitime doğrulması müstesna ben onu kırarım. Burada şair hep hissi şeylerden bahsediyor ama anlattığı şey manevi bir şey benzetme yapıyor. Yani ben bir, kavmi, bir bir insanı düzeltmek istediğim zaman diyor, bir yanlışı düzeltmek istediğim zaman onu elime alırım, onu düzeltmek için uğraşırım. Ya düzelir istikamet bulur ya da onu kırarım diyor. Yani insanlarla şiddetle muameletini anlatmak istiyor. Hani düşmanlarına karşı şiddetli olduğunu anlatmak istiyor illa أَن تَسْتَقِيمَ yani düzelmesi istikamet bulması müstesna فَلَا أَكْسِرَ قُعُوبَهَا فَلَا أَكْسِرُوا قُعُوبَهَا O zaman ben onun kemiklerini kırmam. كَعَبْتَرْ Bu ayakın topuğun üzerindeki çıkıntıya diyoruz. وَلَا يَسِحُوا Sahih değildir. en تَكُونَ هنا Burada olması bir manasına olması sahih değildir. Niye? لِيَنَّ الْاِسْتِقَامَةَ Çünkü düzelmek لا تَكُونُ غَيَةً لِلْكَسْرِ kırmanın hedefi olamaz. Yani onu kırarım ki düzelsin ta ki yani kırıldığını düzeltemezsin, kırılmıştır. Artık burada illa olması mümkün değilse o zaman hangi mana geçerlidir? İlla manası geçerlidir. Evet. Fa sebebi sonra başka bir hale geldik. El mes'eletu farife. Ba'de fa sebebiyeti. Fay sebebieden sonra suvaki olan fiil muzari'nin önünde bir tane ene mudmara vacip olaraktan gizlidir ve fiil muzari nasbeder. Hangi fay sebebi? etmesi bu masbuqatan öncesinde geçmiş olursa bi nefin mahdin nefi, yani mutlak nefi veya talep bil fiil ve yafi ile talep. Talebin kısımları zaten şimdi gelecek. Talepten neyi kast ediyor. O zaman bir cümlenin başında nefi varsa olumsuzluk varsa veya talep dediğimiz sekiz kısımdan bir tanesi varsa onlar şimdi gelecek ne oldukları ve ondan sonra başında fa olan fa'ya sebebiye olan fiil-i muzari vaki olursa fiil-i muzari mansuptur Peki fiil-i muzari'nin eden şey nedir? fiil-i muzari'nin nasip eden şey orada en mudmara wucube gizliliği vacip olan bir endir demişiz. Nefiye örnek la yuqda aleyhim feyamudu Onlar hakkında hüküm verilmez feyamutu ölsünler. Yani hani hüküm verilmez ki onlar hakkında adamlar ölsünler demiş. Burada la yu'ta nefidir. La la nefidir. Kendisinden sonra yemutu fiil-i gelmiş başında faiz sebebiye var. Aslı nedir bunun nedir? Fakat gizli bir em bunun nasbeti için feyamutu olmuş. Nasb alameti de nunun hasfidir. Ve kabul senin sözünde olduğu gibi ma ta'tina sen bize gelmiyorsun fe tuhaddisana Bizimle konuşmak için. Yani bu sebeple bize ne yapmıyorsun? Bu sebeple bize gelmiyorsun demiş. Burada hadifuna değil Fatuhadditene diye okuyoruz. Niye? Çünkü olumsuzluk geçmiş, sonrasında ise fa'i sebebiye bağlı olmuş. Vaştaratna künhu mahden. Vaştaratna bir şart koştuk كونه. onun olmasının mahdan mahd olmasını şart koştuk. Niye? Böyle bir şey dedik. İhtirasın sakınmak için min nahwi şu örnekte, ma tazalu sen bize gelmeye devam ediyorsun fatuhadithuna bizimle konuşuyorsun ve sen bize gelmiyorsun illa fatuhadithina mutlaka bizimle konuşuyorsun ee, demiş. Burada bu iki örnekte fe inne ma'nahuma'l Bu iki örnekte de mana ispattır. nefi değildir. Niye? felizalika vecbe bundan dolayı vacip oldu raf'uhuma o ikisinin merfu olarak okunması emmel evvelu birincisine gelince feli en zale çünkü zale feili binnefi nefi içindir ve kadhala aleha ennefu ve kadhala unzu onun üzerine girdi ennefu nefi girdi bir de yani zaten zalenin kendisi nefidir bir de onun başına ما geldi e olmuş oldu nefi nefin üzerine girdi ve nefu ennefi Nefi bir daha ikinci defa nefi etmiş olduğun zaman nefi ispat olmuş olur bu nefi'nin nefi ispatı ispattır. Ve ammestani ikincisine gelince felıntıkadi nefi nefi bozulduğundan dolayı bi illa illa ile bozulduğundan dolayı. Çünkü bir cümlede nefi varsa ve ondan sonra istisna geçerse artık o ne değildir o nefi değildir hasr içindir. yani ispat içindir. İkisinde de nefi bozulduğundan ötürü e, sureten nefi gibi görünseler de şey yapamazlar. Bunlar fiil-i muzahriyi nasip edemezler. Demek ki, fiil-i muzahriyi edebilmesi için sureten değil, hakikaten olması lazım. Kelamın sonuna kadar nefi halinin devam etmesi gerekir demişiz. Peki talepten kastettiğimiz nedir? Ve وَأَمَّا الْطَلَبُ Yani faiz sebebiyenin öncesinde talep geçmelidir dedik. Şimdi kısımlarını sayacak bize. يَشْمَلُ Emra, Emir talep kısmındandır. يَشْمَلُ Emra, Emri kapsar. Örnek. Ya naqu, ey deve, siri anakan, hızlı bir şekilde yürü, fasihan ve geniş bir şekilde yürü, ila Süleymana Süleymana ki biz rahat bulalım diye. Şair burada devesine sesleniyor, yani diyor ki, ey deve, hızlı bir şekilde yürü Süleymana Süleyman da melik, yani emir diyelim, ona hızlı bir şekilde git, yani bize bir şeyler versin, ikramda bulunsun, biz de rahatlayalım demiş. Şimdi e, bunun aslı yanaka tu bu müradde terhime uğramış. Sonundaki ta düşmüş. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Ayşe annemize ya Aisha demesi gibi değil mi? Ya Aisha tu değil ya Aisha. Buna terhim diyoruz. Kelimenin sonundaki harfin düşmesi. Bunun aslı yanaka yanaka yani sonda te var bildiğimiz deve. Şairı Sidi yürü anakan hızlı yürümek demek. E, fasihan ve geniş bir şekilde yürü ila süleyman ase fenestariha istariha yestarihudan geliyor farkındaysanız buradaki fe eee nestariha fiili, kendisinden sonra vakı olan nestariha e, mansup olmuş e, bunun nasbedeni en emmudmara vaciben vacip olan bir en niye çünkü öncesinde emir geçmiş emir de talebin kısımlarından o da siri geçmiş ve nehi Talibin kısımlarından ikincisi nehiydir. Nahu kavli teala Allah'ın sözünde olduğu gibi لا tatgafu fihi feyhille aleykum gadabi. La tadğav, azgınlık yapmayın, aşırıya gitmeyin. Fihi onda seyhille aleykum gadabi benim gazabım sizin üzerinize olur eder. Yani gazabımı hak edersiniz. Gazabım size bitişir Burada halle yahilludur bu fiilin aslı Fakat fa bunu fa sebebiyeden sonra vakti olunca hiyyet diye mansup olmuş sebebi de öncesinde nehi geçmiş olması nehi de talebin kısımların dedik. Ve tahdidu üçüncüsü ne veyahutta ve tahdide üçüncüsü de teşvik ifade eden bu da talebin kısımlarındandır. Lâula âherteni beni erteleseydin ya ila ecelin qaribin yaqum dir zamana fa asaddaka ben tasdik etmiş olsaydım kâfir bunu Allah'a söyleyecek kıyamet gününde. Hani bana biraz daha müddet verseydin, teşvik. Biraz daha beni keşke ertelemiş olsaydın. Ben de e, tasdik edenlerden, iman edenlerden olsaydım diyor. لَوْلَا ila إِلٰى أَجَلٍ قَرِيبٍ demiş. Burada وجül istişat ney? فَأَسْصَدَّقَةً فَأَسْصَدَّقَةً'ın sonu, أَسْصَدَّقُوا olması lazım normalde. Fakat fail sebebiyeden önce teşvik ifade eden لَوْلَا gelmiş oldan sonra da faile sebebiye gelmiş burada gizli olan bir en feri muzarı nasip etmiş. Wattemeni temeni de böyledir. Ya Leyteni keşke ben kuntu mahum onlarla beraber olsaydım, fefuz a feuzen azime ve bende büyük bir kazanç ile kazanmış olsaydım, kurtuluş ile kurtulmuş olsaydım demiş. Burada da fazla fefuzul faile sebebiyeden önce temenni geçmiş Leyte geçmiş. Bu da taleben kısımlarındandır. Feri muzarı gizli bir en nasip etmiş. Tercih rica etmek bir de var. Temenni ile tereci arasındaki fark ne? Temenni vuku zor olan. Yani mümkün olmayan şeyler. terci ise vuku mümkün olan. Yani insanın rica ettiği ve umduğu şeyler. Ki Allah'ın sözünde olduğu gibi "La ben eblugu ulaşırım el esbabe sebeplere, esbabe semawati." yani semanın yollarına ulaşırım. فَاَتْطَلِعَا Musa'nın Rabbini görmüş olurum demiş. فَاَتْطَلِعَا burada öncesinde terci geçmiş. Bu terecci لَعَلَّا ifade ediyor. Ondan sonra fiil-i muzari gelmiş. Başında faiz sebebiye var. Bu da اَنِمُدْمَرَا اِتْطَلَعَا fiilini burada nasip etmiş gördüğünüz gibi ve fi kıraati ve fi kıraati ba'd es-seb'a diğer kıraatten bazılarının kıraatinde binasbi ittali'a ittala'a nâsbi ile okumuşlar bazısı raf'i ile okumuşlar Talebin kapsadığı kısımlardan bir tanesi dua ve dua fiil-i önce dua vak'ı olursa bu da aynı şekilde öylenir örnek şairin sözü rabbi rabbim veffikni beni muaffakl dua ediyor. Fele adile. Ben dönmeyeyim. An senen is'aîne yani çalışanların yolundan ben dönmeyeyim. Fi hayri senen hayırlı sünnetlerinden ben dönmeyeyim demiş. Burada Allah'tan ne istiyor şair? Allah'tan onun çalışan ve güzel bir şekilde çalışan insanların yollarında alıkoymamasını Allah'tan istiyor. Bunun o yolda sebat etmek için muvaffakat istiyor Allah'tan. Vacul is'a ne? La Normalde adil olması lazım. Fakat faile sebebiyeden önce dua vakfı olmuş. Ondan sonra gizli bir en felibuzarı nasip etmiş. Ve istifheme soru da böyledir. Şair demiş ki örnek: "Hel tarifuna Lubnati, Hel tarifuna siz biliyor musunuz Lubnati benim ihtiyaçlarımı fakir juve, ta ki ben ricaydeyim en çok da onların giderilmesini yani ihtiyaçlarımın hacetlerimin giderilmesini." Yerted, de ve döner. bu sebeple dönsün بعد ruhi lil cesedi yani ruhumun bir kısmı cesedime geri dönsün yani şair diyor ki benim o kadar fazla ihtiyacım var ki neredeyse ölmek üzereyim ya ben bu ihtiyaçlarımı giderip en azından biraz can bulayım yani hayat bulayım ruhum cesedime dönsün diye burada her farkındaysanız e, fili e, istifamdır sorudur ondan sonra fiili muzari vakti olmuş başında fa sebebiye var fa ercu demişiz, burada e, ercu ve fiilini normalde ne olması lazımdı? ercu olması lazımdı. Yani dammenin takdir edilmesi lazımdı. Fakat gizli bir en bunu nasb Herkese Hâkese fe de ikinci bir becu'l-işişat, bu da böyle irtedde du olması lazımdı. Fakat fe fa yerden dolayı du olmuş oldu. Sebebi de fe sebebiyyeli fiil-i öncesinde soru geçmesi. Bir şey arz etmek, sunmak da bu ifadeye gelen bütün şeyler de bu kapsamdadır, talep kapsamındadır. Örnek. Yebnel kirami, ey keremli insanın oğlu, ela tadnu ve yaklaşmaz mısın? Fe فت... ela yaklaşmaz mısın? Fe tusira ta ki göresin ma o şeyi ki kat haddesuka. Sana anlattıkları şeyi göresin. Fe marain gören değildir ki men semiha işiten gibi değildir. Yani şair hakkında bir şeyler söylenmiş, adama şair ködülenmiş şairde adama diyor ki kendin yaklaş kendin gözlerine gör çünkü gören duyan gibi değildir e diye demiş burada يَبْنَ الْكِرَامِ اَلَا اَتَدْنُمْ yani yaklaşmaz mısın ona yaklaşmayı arz ediyor sunuyor yani yaklaşmak istersen buyur yaklaş diyor sonrasında vakı olan fiil-i muzari olması lazım normalde fakat başında fa sebebiye olan fiil muzari'nin öncesinde arz geçtiği için gizli bir en onu nasp etmiş fetubsira olmuş Şimdi hatırlarsanız konunun en başında bize ne dedi? Dedi ki e, faiz sebebiyeden sonra nefi mahd veya talep bir fiil olursa e, eğer faiz sebebiyen öncesinde bu ikisi vakı olursa fayi sebebiyeden sonra gelen fiil en ile şey olur e, mansup olur. Nefi mahdten ne kastettiğimizi anladık yani kelimenin cümlenin sonuna kadar nefi bozulmadı nefin nefi edilmek suretiyle veya nefin istisna edilmek suretiyle bozulmadığı, nefin, nefin koruduğu yerler. Peki niye talebun bil fiil dedi? Yani demek ki talep, bir şeyi talep etmek, bir şeyi karşı taraftan e, istemek ve buna derlet edenler bazen fiille ile de elde edilebilir. Bazen fiil dışında şeylerle de elde edilebilir. Fiil dışında olanlar bizim konumuzun kapsamında değildir. Mutlaka talebin bu sekiz kısmın fiil ile elde edilmesi lazım. وَاِشْتَلَتُوا بَنْ شَاتْ قُشْتُمْ فِي talepte طَلَبْتَ an يكون بالفعل في الاهولmasını şart koştum niye ihtirazen sakınmak için mi nahvi kavlika senin sözünden sapılmak için nezali yani in e, sana ikram ederim demişiz nezali normalde talep ederler fakat muhataba almaz bundan dolayı fe'lu emir değildir nedir ismi fiildir nezali bunu görmüştük zaten. bak burada talep fiille değil ismi fiille olduğu için Nukrimuke ne yapmadık. Nukrimuke diye okumadık. Nukrimuke diye okuduk. Yani normal orijinal hali üzere okuduk. Ve dediğimizde sah ne demekti? Uskut demekti değil mi? Bu taleptir. Fakat sahi diyemediğimiz için yani muhataba alamadığı için ism-i fiildir. Sah, fe nuhadifuke Seninle konuşalım diyoruz. Burada gene mansup etmedik. Fi cevabı ism-i fiili ism cevabında. Bu İbn Hişam'ın görüşü yani İbn Hişam'ın nahivcilerin arasında tercih etmiş olduğu görüş. Fa -e sebebiyeden sonra fiilin muzarinin mansup olabilmesi için öncesindeki talebin fiil ile elde edilmiş olması lazım. Fiil ile değil de isim fiil ile elde edilirse fiil mensup olmaz, orijinal haliyle merfu olmuş olur. Tamam? Başka görüşlü olanlar da var. Mesela ne gibi? Hilafen <gülüyor> il-kisai, kisai'nin khilafına gibi. Tamam? فِيْاِجَازَةِ ذَٰلِكَ مُطْلَقًا Bunu mutlak olarak cayız görmüş. Yani İkisai demiş ki ikinci bir görüş, ister bu fiille olsun ister ismi fiil ile olsun fark etmez. Yani hepsinde şey geçerlidir. Ee, talebe delet ediyorsa, eğer talep varsa işin içerisinde o zaman e, sonra da faiz sebebiye gelmişse fiili bu başında mansup olur demiş. وَلِيْاِبْنِ جِنِّ وَابْنِ عَصْفُورِ i̇bn Cini ve İbn-i Asfur'un da hilafına onlar ne demiş? في إجازته، caizdir demişler ba'de nezali ve deraki nezali ve deraki gibi olanlarda ve nahvihim ve onların benzerlerinde neymiş onların benzerleri mimma fihi lafzül fiil. Onda fiilin lafızları vardır. Tamam? Yani nezali dediğimizde in diyoruz. Normalde nazeleden çıkmış. Nazelenden yani fiilin orijinal fiilinin lafızları ismi fiil olmuş. Deraki dediğimizde deraket mesela derakeden çıkmış. Yani onda orijinal fiilin şeyleri var. ama dunake dediğimde mesela dunake kaleme dediğimde bu da taraftır. Huz diyorum tut diyorum mesela ama bu da fiilin lafza şeyleri, haznenin lafızları bunda söz konusu değildir. Bunlar da demişler ki kisaye demişler hayır senin dediğin gibi böyle mutlak olarak değil. Eğer talebin kendisiyle oluşmuş olduğu ismul fiil, fiilin harflerini barındırıyorsa Fiile benzediğinden ötürü demişler bu olur ama bunun düşündükler olmaz demişler. Dunasah ve mah. Sahva mah gibilerdir demiş. Wa nahihuma ve onlar gibiler. Mimma fihi ma'na'l fiili onda fiil manası vardır. Du -ne hurufi fakat harfleri yoktur. Wa sa wa ben açıkça söyledim. Bi hadhi meselati bu meseleyi fi muqaddimeti muqaddimata fi bab ismi fiil isim fiil babında ben bu konuyu açıkladım. Açık bir şekilde söyledim demiş. Meselatu rabi'a gizli olmasının vacip olduğu dördüncü yer ise daha vavil ma'iyye vav-ı sonra olursa böyle olur demiş. Yani vav-ı gelecek. Beraberlik anlamı ifade eden vav gelecek. Ondan sonra fiil-i muzari gelecek ve öncesine talep da nefi geçecek. Biz diyeceğiz ki burada fiil-i muzari gizli bir en ile mansuptur. Eğer kanet masbuqata olursa öncesinde geçmiş olursa bi maqaddem nazikrahu zikrini takdim ettiğimiz yani la fi mahd ve olursa böyle olur. Misal özellikle Allah'ın yani misal özellikle bunun misali kavluhu Teala Allah'ın sözüdür. وَلَمَّا lem اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ve Bu ayet-i kerimenin başı neydi? Em hasibtum cennete Vallama yâlemi Allah, Ladinajahedum ikum. Allah sizden cihat edenleri bilmeden ve yâlem sabr ve sabredenleri. Bilmeden. Şimdi burada nasıl manevi sizden cihat edenlerle beraber sabredenleri? Yani buradaki vâv mahiyet anlamı ifade ettiği için sadece cihat edenler ayrı sabredenler ayrı değil. Cihatla beraber sabredenleri bilmeden Allah siz cennete gideceğinizi mi zannetin? Çünkü bu vâv vâv mahiyet. Fil başında vakiy olmuş, öncesinde nefi geçmiş, lema geçmiş. Veya öncesinde em soru geçmiş e, misal yani iki tane şey de var öncesinde e, bunun talep de var olumsuzluk da var ondan sonra fiili muzari vakı olmuş ve ondan sonra biz diyeceğiz ki bunu nasip eden şey nedir en mudmara ani aleme السَّابِرِينَ Yani معا ani يَعْلَمَ السَّابِرِينَ şeklinde diyebiliriz. Ya leytena bi'aayatin nuraddu geri şey ya leytena keşke biz nuraddu geri döndürülseydik ve lanukezzibe bi aayati rabbina rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve nekuna mine'l mu'minin ve müminlerden ol olmuş olsaydık yani Rabbimizin ayetlerini yalanlamamakla beraber bir de müminlerden e, olmuş olsaydık e, demiş burada e, kafirler ya leytena nuraddu ve lanukezzibe bi ee, Mu'minin yani Kıyamet gününde kıyafiler bile imanın sadece tasdik, küfrün de sadece tekzip olmadığını bilecekler. De onlar bile bakacaklar mesele meselenin amel meselesi olduğunu görünce e, diyecekler ya yani bak adamlar dememişler kezibe bir ayet Rabbin'e Rabbimizin ayetlerini yalanlamayalım e, diye hani bazıları diyor iman tasdiktir küfür de tekziptir. yalanlamadır diye o böyle bir şey yok iman hem sözdür hem fiildir hem de ameldir aynı zamanda ve lanukezib bi ayati rabbina ve nekunene yani onunla beraber bir de ne olalım bununla beraber bir de müminler olalım demişler. Evet. Burada da nekune fi farkındaysanız burada mansup olmuş va ve ma'iyye ile olma-iyye dolayı. Ve fi Hamza Hamzanın ve Amir ve Hafs bu üçünün kıraatini. Kana şair, Şahir dedi ki elem ekucarukum ben sizin komşunuz değil miydim? ve يكون بيني وبينكم الموده والاخاء Benimle sizin aranızda sevgi ve kardeşlik olan komşunuz değil miyim ben sizin diyor şair. burada yakun fiilinin öncesinde elem geçmiş yani soru istifham geçmiş ondan sonra voyma'ye gelmiş ve fiili muzari yani yakunu gizli bir en nasp etmiş demişiz nasıl mana vereceğiz o zaman elem eku carakum ben sizin komşunuz değil miydim ve bununla beraber benimlesin aranızda sevgi ve kardeşlik yok muydu demiş. Yani elen ve kucarakum. Ma en yekun beyni ve beynekumul ma wadatu ve ixaat. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve Ve Ve diyor. Ve Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve Ve bunu yaparsan bu çok büyük bir zürüm, çok büyük bir yanlıştır. Şair burada ne diyor? Laten ha'n kulukin ma an Yani hem insanları nehyet hem de aynısını sen yapma. diyor. Çünkü bu ayıptır diye. Burada da nehi geçmiş farkındaysanız, eee fiili öncesinden başına da vav ve mahiyet gelmiş. Fiili muzarin ta'tiye diye mansup olmuş. Nasbeden de gizli bir endir demişiz. Wa taqulu sen dersin. لا تأكل السمكة وتشرب اللبنة وتشرب اللبنة diyebilirsin لا تأكل السمكة وتشرب اللبنة diyebilirsin Peki nasıl olacak bu Yani 3 قراءة okuyabiliyorsun فتنسب تشرب تشرب kelimesini mansup okursun انقصد النهي نهي قصد edersen Anil cemhi beyine Yani ikisinin arasını toplamayı neh cem edersen bu şekil kullanırsın. Mesela diyelim benim karşımda biri var, hem önünde süt var hem önünde balık var. Ben diyorum ki La teakul asma ke, wa teşrabe allabene, ma' en Yani balıkla beraber sütü içme diyorum. İkisini bir arada yapmanın iyi olmadığını anlatmak istiyorsam burada vabu vabu ma'ye kabul edeceğim. ile gizli bir anne mansup olmuş kabul edeceğim ve tezm mezm okuyacağım ne zaman inkasat tenhiye nehi kastettiğinde an kulihahide her ikisinden de her ikisini de yapma yani belirtiden kastı ne di ikisini bir arada yapma ayrı ayrı yapabilirsin ama vavu atfa kabul etsen burada mesela la taakul asamaka şeyeme balığı yeme ve lebene ve sütü de içme sütü de içme yani burada atfeder de va teşrab lebene olmuş oldu ikisinden de nehetmiş oldu. Eylata takul samaka ve la teşrab el-labana dedim. Ve terfa'u merfu olaraktan okursun. Ne zaman inne hayta ani'l-evveli bi'n-cinni nehiy dersan ve abahata's-sani ikinci ise mübah bırakırsan. Yani ne diyorum ona? Balığı ye mi? Ama sütü iç diyorum. Burada vav vav ve istinafiye kabul ediyorum. Sonrasında da normal fiili muzari kabul ediyorum. Eylata takul samaka balığı ye Ve la teşrubu'l-labani ama sütü içebilirsin demiş oluyorum adama. Yani üç farklı harekeyle, üç farklı şekilde okuyabilirim. Birincide mansup okurum. وَوِ مَحِيَّ kabul ederim. İkincide meczum okurum. وَوِ عَاتِفَةَ kabul ederim. Üçüncüde merfu okurum. وَوِ istinafiye. Yani yeni bir cümleye başlıyormuş gibi kabul edebilirim. Evet, sorusu olan var mı? Sorusu olan yok. Burada duralım inşallah cevazım nerede? Sonraki dersimizde de bu bölümü okuruz inşallah. Tamam, çıkabiliriz arkadaşlar.